Türkçe Peri Masalları Altın Porsu Bir zamanlar dünya hala çok gençken insanlar avlanmak, balık tutmak veya ağaç ve çalılardan meyveleri toplayarak karınlarını doyuruyorlarmış. Arazileri çok engebeli olduğu için hiçbir zaman kendi mahsullerini yetiştirememişler ve aynı zamanda toprağın onlara sağladıklarını yeterli olduğuna inanmışlar. Böylece kış geldiğinde fakir insanlar korkunç şekilde açlık çeker. Toprağın perileri bunu görmüş ve üzülmüşler. Bir toplantı yapmaya karar vermişler. Fakir insanlar için bir şeyler yapmalıyız. Yoksa her kış onlar acı çekecekler. Neden meyveleri kendileri yetiştiremiyorlar? Çok zahmetli. Şikayet mi ediyorsun? Sadece bir çocuk çok fazla yemek istediği için üç tane mango ağacı yetiştirdim ben. Hmm. Ya ürünlerini nasıl azat edeceklerini öğretmenin bir yolunu bulursak? Bu iyi bir fikir. Peki, o zaman bunu yapmanın bir yolunu bulacağız. Bir gün, perilerden biri olan Sunflower'ın doğum günüymüş. 16 yaşına basmış... Ve ülkedeki bütün perilerin onu kutlaması gerekiyormuş. Bu güzel mavi elbiseyi ona hediye edeceğim. Kendim yaptım. Elbette onun üzerinde harika görünecek. Ben ona en güzel çiçeklerden yaptığım tacı hediye edeceğim. Aynada kendine her baktığında daima beni hatırlayacak. Ah, kendini çok fazla seviyorsun. Söylesene, peki ya Robin, ona ne hediye edeceksin? Robin, krallığın bütün kuşlarının ve hayvanlarının perisiyim. Diğerlerinin vereceği hediyelere bakmış ve birden üzüldüğünü hissetmiş. Şey, henüz verecek bir şeyim yok. Ama aynı derecede güzel bir şey bulacağım. O akşam, arkadaşı elf eliyle oturmuş. Elie diğer iki perinin getirdiği güzel hediyelerle ilgili her şeyi anlatmış. Peki ona ne vermek istersin? Onu koruyacak ve yanında kalacak bir şey vermek istiyorum. Oh! Robin aniden ellerini kaldırmış ve sihrini kullanarak bir porsuk yaratmış. Ah! Bir porsuk! Bekle hadi daha güzel yapalım. Eli! Tüm güçlerini kullanmış ve porsuğu altın renkli yapmış. Pırıl pırıl parlıyormuş. Elinin sihri porsuğu daha da güçlendirmiş. Robin partiye gitmiş ve Sunflower'a giderek altın porsuğu vermiş. Herkes muhteşem yaratığı görünce çok şaşırmış. Şuna bakın, daha önce hiç bu kadar güzel bir porsuk görmemiştim. Çünkü sadece Sunflower'a özel bir hediye. Evcil hayvanı olacak ve onun yanında büyüyecek. Sunflower Porsa, Gulin adını vermiş. Bu altından demekmiş. Gulin çok güçlü ve hızlıymış. Yorulmadan kilometrelerce koşabilir ve küçük pençeleriyle toprağın derinliklerini kazabilirmiş. Merhaba Sunflower. Dışarıda günün tadını mı çıkarıyorsun? Ah, merhaba efendim. O kadar sıcak ki dışarıda olmak istedim. Bir terslik mi var? Biraz endişeli görünüyorsunuz. Bir şey yok. Sadece insanlar işte. İnsanlar mı? Gerçekten mi? Söyleyin bana. Yardım edebilirim. <gülüyor> Peki. Yapabilirsen yardım et. Ve ona her şeyi anlatmış. Bundan sonra Sunflower bir süre düşünmüş. Ya insanları öğretmek için Gulin'i gönderirsek, sert toprağa kazarak, belki insanların mahsul yetiştirmelerini kolay hale getirebilir. Gulin mi? Evet. Bu mükemmel bir fikir olurdu. Ama tatlım onu çok özlemeyecek misin sen? Özlerim. Ama o sadece gündüzleri gider ve akşamları evinde olabilir. Yani sorun değil. Öyle değil mi Gulin? Gulin. <gülüyor> tamam o zaman. Onu yarın insanlara göndereceğiz. Ve ertesi gün Gulin, mutlu ve meraklı bir şekilde insanlara doğru yürümüş. İnsanlar daha önce hiç bu kadar güzel bir hayvan görmediklerinden ona bakıyormuş. Bu yaratık da nedir böyle? İnan bunu ben de bilmiyorum ama bu... Gerçekten de çok güzel. Gulin etrafta mutlu bir şekilde dolaşmış ve aniden toprağı kazmaya başlamış. Şuraya bak, bu sersem hayvan ne yapıyor böyle? Aklını mı kaçırdı yoksa? Bilmiyorum ama ne yaptığını merak ediyorum. Gulin büyük bir hız ve azimle kazmış. Topraklar havada uçuşmaya başlamış ve bazıları insanlara gelmiş. Kısa süre sonra güçlü porsuk çok büyük bir araziyi kazmış ve akşam olurken Gulin gökyüzüne bakmış ve oradan uzaklaşmış. Ne? İnanamıyorum toprakları bu şekilde mi terk etti? Bu çok sıkıcıydı ve üstümüzü de kirletti. Biliyorum ve bu çok iğrenç. Gece bastırırken insanların hepsi çekilmiş. Ertesi gün... İnsanlar evlerinden çıkmışlar ve Guli'nin kazılmış yumuşak toprakta gezdiğini görmüşler. Çevresinde birçok küçük kuş varmış. Bak, geri geldi ve kuşlarla oynuyor. Şimdi ne yapıyor böyle? Ve bu kuşlar ne taşıyor? Bak, yere düşürdüler. <gülüyor> ne komik. Komik yaratık. Düşürdükleri şeyleri toprakla örtüyor. <gülüyor> Gulin, tohumları toplayıp getirecek kadar kuşa sahipmiş. Ve şimdi onları toprağa ekiyormuş. Kuşlardan biri tohumu kadının yanına bırakmış. Bu bir tohum. Bunu kızartabilir ve yiyebiliriz. Bu sersem kuşlar yemeğimizi mahvediyor. Gerçekten hiçbir şey yapamayız. Kuşlar istedikleri gibi yapsınlar. Zaten yemek için bol miktarda tohumumuz var. Tam o sırada yağmur yağmaya başlamış. Kuşlar uçup gitmiş ve Guli de ortadan kaybolmuş. İnsanlar da evlerinin içine girmişler. Birkaç gün sonra iki kadın meyve topladıktan sonra evlere dönüyormuş. Aha! Yağmurdan nefret ediyorum. Özellikle bu sersem yaratık toprağı kazıdıktan sonra... Daha da iğrenç ve yapışkan oldu. <Gülüyor> Iıı, öyle değil mi? İnan bana, bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Aa şuraya bak. Küçük bir şeftali bitkisi. Ha? Ha evet haklısın. Ayrıca orası kuşların tohumlarını bıraktıkları yer. Aa yine yağmur yağmaya başladı. Hadi gidelim buradan. Evlerine geri dönmüşler ve küçük bitkiyi büyümeye bırakmışlar. Günler geçince aynı yerde şeftali dolu birçok ağaç büyümüş. Şuna bakın! Bunu o parsuk mu yaptı? Öyle görünüyor. O küçük tohumlardan bu ağaçlar mı yetişiyormuş? İlginç görünüyor. Hey denemek ister misin? İnsanlar öylesine büyülenmişler ki, Toprakla daha fazla ağaç ve bitki yetiştirmeye başlamışlar. Tabii ki bu tohumlardan bazılarının büyümesi uzun sürmüş. Diğerleri ise hiç büyümemiş. Fakat insanlar sabırlıymış ve ne yapacaklarını öğrenmişler. Daha fazla meyvemiz var. Daha fazla sebzemiz var. İyi ki daha çok bitki yetiştirmeyi öğrenmişiz. Hayvanın bizim için yaptıklarına şükürler olsun. Ben yapmak istemezdim doğrusu. Evet. Ama o küçük şeyin bizden daha iyi olduğunu düşünmek istemem. Yani belki biz de kazabiliriz. Ne dersin? Ellerimizle değil tabii. Belki bir taş veya keskin bir sopa kullanırsak o zaman... Evet. Bir hayvan bizden daha iyi olamaz. Kesinlikle. Porsuk güçlü ama... Bizim gibi yemek yapamıyor veya bizim gibi temizleyemiyor. Biz daha zekiyiz. O kazabiliyorsa biz de kazabiliriz. Böylece insanlar toprağa kazmaya başlamış. Çok kolay olmamış. Ve toprağı kazmalarına yardımcı olacak araçlar geliştirmeye başlamışlar. Ah, bu gerçek anlamda zor. Ah, sırtım ağrıdı. Durma. Unutma. O yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Ancak toprağı işledikçe insanlar daha fazla güçlenmişler ve iş daha kolay hale gelmeye başlamış. Böylece porsuk ve orada yaşayan halk yan yana çalışmışlar. Hey kazıcı, bana kazmayı verir misin? <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir tohum buraya, bir tohum buraya. Uu, beni gerçekten şaşırttın küçük kazıcı. Kazıcı mı? Kazıcı da nedir? Çok kazdığı için ona kazıcı diyoruz. Ancak insanlar toprağı işlemeye başladıkça ve daha fazla ürün yetiştirdikçe Tatlıgöl'ün insanları daha az ziyaret etmiş. Ve sonra hiç gelmemeye başlamış. Yıllar geçmiş, onu tanıyan insanlar yaşlanmış ve onu unutmaya başlamışlar. Ha? Anne, bu çok zor. Oynamak istiyorum. Bizim için de zordu. Ama yardıma garip ve güzel bir hayvan gelmişti. Ee, evet, ben şeyi unuttum. Adı neydi? Kazma mı? Kazıcı mı? İşte bu. Kazıcı hepimize kazmayı ve bitki yetiştirmeyi öğreten güzel bir hayvandı. Size bitkileri ve ürünleri yetiştirmeyi bir hayvan mı öğretti? Sizce bu çok garip değil mi? Peki o hayvan nereye gitti şimdi? Hmm, bilmiyorum. Birden ortadan kayboldu. Buna inanmıyorum. Tekrar düşünüyorum da yaşananlar sanki bir sihir gibiydi. Ama inanmak zorunda değilsin. <gülüyor> Yürün yetiştirmeyi bize bir hayvan mı öğretti? Bu çok komik. Bunu mutlaka arkadaşlarıma anlatmalıyım. Böylece Gulin dün dünyada anlatılan bir hikaye haline gelmiş ve çocuklar onu sevmiş.